Merhaba, Yararlı Sanat Arşivine hoş geldiniz. Sanatın toplumsal ya da siyasal sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araç olarak kullanıldığı örnekleri hakkında konuştuğumuz ve yararlı sanat fikrini tartıştığımız programımızın üçüncüsüyle sizlerle birlikteyiz. Programımıza dünyanın çeşitli bölgelerinden ve zaman dilimlerinden siyasal ve sosyal ile uğraşan sanat işlerini konu ediyoruz. Programımıza adını veren ve üzerinde konuştuğumuz örnekleri sağlayan arşiv, internet üzerinde arte-util- org adresinde erişilebilir olan yerrarlı sanat arşivi bu arşivde sosyal ve siyasal sorunlara çözüm üretmek için sanatı bir araç haline getirmiş pek çok sanat pratiğine dair bilgileri bulmak mümkün bu programımızda sınırlar ve seyahat özgürlüğü hakkında gerçekleştirilmiş bir sanat işi üzerine konuşacağız göç etme kadar göç edememenin de bir küresel sorun olarak var olduğu bir tarihsel anda Sanat aracılığıyla hem göç etme hem de istenmesine rağmen göç edememe durumlarında yaşananlara nasıl müdahale edilebilir diye tartışacağız. Konuğumuz sanatçı, tasarımcı, pist, disiplinler arası proje alanı kurucularından ve eski açık radyo programcılarından Didem Özbek. Hoş geldin Didem. Merhaba. Tekrar stüdyoya evime geldim. Çok mutluyum. <gülüyor> Hoş geldin. Biz de çok mutluyuz. Bugün Didem ile beraber İspanyol sanatçı Nuriye Güel'in, Humanitarian Aid Türkçe'de insani yardım adlı sanat projesi üzerine konuşacağız. Dilem Özbek hem göç, göçmenlik ve sınırlar gibi konular hakkında işler üreten bir sanatçı hem de e, Nuray Güyeli e, yakından bilen bir meslektaş olarak e, insani yardım projesi hakkında bilgi sahibi e, bir e, birer kişi <gülüyor> diyebiliriz. İnsani yardım projesini Nuray Gürel'in işini tanıtmak gerekirse biraz şöyle bahsedebiliriz. Bu projeyle Nuriye Güel, İspanya'ya göç edip vatandaşlık kazanmak isteyen Kübalılara kendini bir gelin adayı olarak sundu. Aday eşlerin yazdığı aşk mektupları 3 seks işçisinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi ve kazanan kişi belirlendi. Kazanan kişinin ödülü Nuriye Güel ile evlenmek ve İspanyol vatandaşlığı kazanmaktı. Evlilik sonrasında İspanyol vatandaşlığına hak kazanmanın ardından boşanmak da mümkün olacaktı. Proje, göçmenlik kısıtlamalarına ve beraberinde getirdiği toplumsal sonuçlara odaklanan bir projeydi. Projede yarışmayı kazanan kişiye İspanya'da yasal olarak yaşama ve oturma izni alma fırsatı sağlandı. Aynı zamanda benzer durumdaki göçmenlere de uygulanabilir bir strateji sunulmuş oldu. Yarışmanın kazananı İspanya'da yasal oturma izninin yanı sıra Küba hükümetinden de yurt dışında yaşama izni aldı. Gerekli sürenin ardından istediği zaman Küba'ya girip çıkabildi ve bir İspanyol vatandaşının sahip olduğu tüm haklara sahip oldu. Ee, bu projeyle beraber aslında e, uygulanan bir pratik olan anlaşmada evlilik e, pratiği bir sanat projesi olarak e, pek çok toplumsal ya da siyasal soruna temas ederek yeniden e, kurgulanmış olduğunu oraya güyal aracılığıyla. Didem sen insani yardım projesine, humanitarian aid projesine dair pek çok ayrıntıya hakimsin. Bu projenin gelişimi ve sonrasına dair bize söylemek istediğin neler var? Ya açıkçası aslında bu bugün stüdyoda olmamın sebebi de bu Yararlı Sanat Ofisi'nin ilk tanıtım toplantısında SALT'ta sende bir örnek vermiştin ve ben orada e, söz alıp Nuriye'ye tanıdığımı söylemiştim. Çünkü 2012 başında... Madrid'e davet edilmiştim Matadora isimli bir sanat mekanına oradaki yani İspanya'daki e, birkaç sanatçının açık stüdyosu vardı bir bakıma kuratoriyel bir e, davetti benim için çünkü o dönemde biz pist olarak da bir misafir sanatçı programı yönetiyorduk. Ve ile de orada tanıştım ve işini görünce açıkçası çok hoşuma gitti. Çünkü ben de kendi pratiğimde senin bahsettiğin gibi sınır ve seyahat etme özgürlüğü üstünden işler üreten bir sanatçıyım. Çünkü kendim o özgürlüğe sahip değilim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Sürekli vize alarak bir yerlere birilerinin izniyle gidip gidemiyorum. Dolayısıyla Nuriye'nin bakışıysa o her yere gidebilen bir insan. İspanyol vatandaşı olarak hani genel olarak söylüyoruz. Dünyanın herhangi bir yerine gidebilen e, bir pasaporta sahip. Ve o dönemde işte o da Küba'ya gidiyor. Sanırım gene bir misafir sanatçı programı e, aracılığıyla. Residency ve orada bir dizi işler üretiyor. Bu insani yardım e, projesinde de e, bir şey yapıyor. Açık duyuruda bulunuyor. Open call diyelim. Ve diyor ki ben bir İspanyol vatandaşı olarak bir Kübalı ile evleneceğim ve mektup aşk mektupları, en iyi aşk mektubunu kim bana yazarsa onunla evleneceğim diye duyuruyor ve senin de belirttiğin gibi üç kişilik bir jüri mektupları okuyor ve karar veriyorlar. Tabii ki Nuria'nın orada bence en büyük avantajlarından biri de İspanyolca biliyor ve bütün olay aslında hani kimsenin ona o mektupları da çevirmesine gerek yok. Yani bir aracı olmadan... Ortak bir kültür ve tarihin de verdiği belki o kolonyalist e, vicdanla da ilgili belki bu işi yapmış olabilir Küba'da. Hı. Tabii ki Küba'nın tarihi ve hani bugünüyle ilgili de bir şey var e, sıkıntı var. Çünkü hani Kübalılar da belki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından daha zor seyahat edebiliyorlar ülkeden çıkabilme durumları açısından. Ve sonuçta e, Nuriye bütün bu olayı belgeliyor, bir video da yapmış, hani evleniyor da birisiyle. Sonra o evlendiği kişiyle İspanya'ya geliyor ve benim onunla tanıştığım zamanda da bildiğimiz aslında Türkiye'de de çok tanıdık olan böyle hani romantik böyle deniz kenarında işte e, güneş batarken işte e, kocasıyla sevgilisiyle e, fotoğraflar vesaire düğün e, şeyleri. Bir video iş yapmıştı. Gene bu mektupta aslında bizim çok böyle gene kendi kültürümüzde tanıdığımız naif böyle üstünde kalpler çizilmiş falan güller vesaire. Ee, görünce ona şey dedim. Yani seni ve eşini İstanbul'a balayına davet edebilir miyiz? Ben de açıkçası bir residency programı o dönemde yürüttüğüm için ve gene ilgi alanım açısından buraya gelsin ve bu balayı çünkü vatandaşlığa başvurduğu için eşi. Bütün bu süreci de bir yandan sanat eseri sanat işi olarak sergilerken bir yandan da aslında bürokratik olarak İspanyol hükümetine ben bu adamla evlendim bu benim kocam ve buna vatandaşlık istiyorum diye de o e, sanat işine paralel bürokrasiyi de takip etmesi çok ilgimi çekti Hı. ve balayı orada çok daha gerçekçi duracaktı ama o dönem eşinin yurt dışına çıkmasına izin yoktu. Çünkü biliyorsunuz bu tip süreçlerde belirli bir süre o ülkede kalman da gerekebiliyor. Onun için gerçekleştirememiştik. Ama seninle konuştuktan sonra e, bu işte iş üzerinden Nuriye'ye ben tekrar yazdım. Ve mesela şeyi çok merak ettim. Yani bu insani yardımın insani süreci nasıl geçti? Çünkü 5 yıllık bir proje. Ve hani bu kişiyle olan ilişkin nasıl geçti diye bu kısımları da beni çok ilgilendiriyor açıkçası. Evet yani bir evlilik sonucu vatandaşlık kazanma hali aslında başta söylediğim gibi dünyanın pek çok ülkesinde pek çok kişinin başvurduğu bir yöntem anlaşmalı olarak yapılan evlilikler var bu hakkı kazanmak adına. Nuriye Gülen'in işi bu anlamda çok katmanlı bir iş. Bir yandan e, dediğim gibi biraz kolonyal vicdanla da bağlantılı olarak bir İspanyol'un bir Kübalıya yardım etmesi şeklinde okunabilir bir katmanı var. E, öte yandan e, sanatın e, belki başka koşullar altında illegal ya da gayri resmi olarak görülebilecek, suç olarak görülebilecek anlaşmalı evliliği e, bir şekilde sanat aracılığıyla sürdürülebilir, yapılabilir kılması var. E, öte yandan evlilik kurumunu, Kendisini buna aracı etmesi var. Evlilik kurumunun kişide için özel olabileceği durumların e, olduğunu akılda tutarak bunu söylüyorum. E, son olarak ise bunun bütün bu süreci, bu ilişkinin kurulması, bürokratik süreçlerin yaşanması, bitirilmesi sürecine bir sanat işi olarak e, sergilemesi, onu bir sanat işi olarak kurgulaması katmanı var. Sen bu çok katmanlı işin e, politik içeriğinde en çok dikkatini çeken nokta olarak nereye düşünüyorsun? E, Bakıyorsun seni en çok yakalayan yani Beni en çok aslında Nuria'nın bu süreçte hani bir, e, bunu bir sanat işi olarak sergilerken bir yandan da dürüst bir şekilde bunu, gerçekten bunu ifşa etmesi benim politik olarak en çok elimi çeken, hani İspanyol makamlarına olan bir ifşa bu. Hani orada zaten hiç bürokratik bir e, mekanizmada yer alan kişiler aslında gerçekten belki de o işin gerçekliğini sorgulamıyorlar. Hani senden istedikleri sürekli evraklar. Sen onlara doğru evrakları verdiğinde bu aynı şey vize için de geçerli. Doğru evrak verdiğinde o kişi ona karar veriyor ya da vermiyor. Dolayısıyla Nuriya'nın burada vurguladığı şey aslında bu iş birliği ve aslında müttefiklik durumu ve karşılıklı güven. Çünkü birisiyle evlendiğinde de bir anlaşma yapıyorsun. Yani birey bazında en temel anlaşmayı ve hayatını karşılıklı bağlıyorsun. Birbirini sev ya da sevme. Yani kağıt üstünde o bir işbirliğine dönüşüyor ve etik olarak Nurya mesela bundan bahsediyor. Bunun etik duruşu ve dürüstlüğünden bahsediyor. Dolayısıyla yani bu politik olarak bence en önemli kısmı, beni en etkileyen kısmı da bu oldu bu işte. Bir de bu işle ilgili son olarak bence konuşmamız gereken bir kısım var. Senin de aslında e, senden de duyduğum bir kısım bu. E, i̇şin e, sona ermesi aslında Nuriye'nin evlendiği kişinin İspanyol vatandaşlığı kazanması ve savunma boşanmalarıyla oluyor. Fakat boşandıktan sonra da tekrar görüşmeye devam ediyorlar Nuriye Güer ve e, o bir ara kocası olan bir beş senelik e, süre boyunca kocası olan kişi. Onların sonraki ilişkilerinin sürdürülmesine daha ilginç bir anekdot var. İlginç. E, bu kişinin İspanyol vatandaşlığı kazandıktan sonra başka bir ilişkiye başlaması ve Nuriye ile bu ilişkiyi tekrar konuşması gibi. Bunu anlatabilir misin? Öncelikle projenin ben Nuriye'ye nasıl sonuçlandığını sordum ve bugün konuştuğumuz yani bu program üzerinden bence çok önemli Util'in şeydeki Vanabe Müzesi'ndeki Hollanda'daki sergisi sırasında aslında Nuriye resmen boşanmış ve Vanabe Müzesi bütün boşanma masraflarını karşılamış ve boşanma süreci de aslında bir sanat işi olarak noktalanmış o yüzden de aslında çok mutluydu bu süreçten. Nasıl boşanmış? Eşi 5 yılın sonunda Vatandaşlığı kazandıktan sonra boşanmışlar. Ee, onunla birlikte e, yıllar, işte bir yıl önce mi ya da bu sene sanırım e, şu an eşi Kübalı, e, eşi Almanya'da yaşıyormuş ve onun da Kübalı bir e, sevgilisi varmış. E, Almanya'ya bir workshop'a gittiğinde Nuri'ye işte onunla yazışmış arada çünkü hala böyle yazışıyorlarmış vesaire. <Gülüyor> Ve orada e, Kübalı eski eşi e, Kübalı yeni sevgilisini Nuriye'ye tanıştırmış ve yeni sevgili de aslında vakti zamanda yaşlı bir Almanla sırf bu vatandaşlığı kazanabilmek için evlenmiş ve... E, Nuriya'nın eski eşiyle e, Almanya'da karşılaştıktan sonra sevgili olma sürecinde de o da o Alman'dan evlen, e, boşanmış. Dolayısıyla aslında biri sanat işi olarak hani biriyle evlenip e, Avrupa'ya gelirken öbürü gerçekten bunu e, bu çok alışılmış formatta e, yani o ülkeden kaçabilmek için ama Nuriye'nin gene burada vurguladığı şey kendi projesi üzerine aşk teması da diyor. Hani aslında özellikle Küba gibi ülkelerde çok stratejik bir kurtulma <gülüyor> e, şeyi diyor, çözümü oluyor. O Ülkeden kaçabilmek için hani birine aşık oldum, evlendim e, çok iyi bir kaçış yöntemi olabiliyor diyor. Ben buradaki romantizmi de sorguluyordum ve günün sonunda o ikisi de bir şekilde kaçıyorlar ve gerçek romantizmi <gülüyor> e, boşandıktan sonra yakalıyorlar. Evet, bu çok aslında çok ironik bir son olmuş proje için diyebiliriz. Şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Sting'den Englishman in New York dinleyeceğiz. Çok kısa olarak niye dinlediğimizi ve bunu söylemek ister misin? Ya ben de gene bu şarkı benim için çok önemli. Çünkü kendim Londra'da yaşadığım dönemlerde gene vizeyle ilgili ilk belki sıkıntıları yaşadığımda Sting'in bu şarkısı eski olmakla birlikte gene şey değil... Hep tanıdıktır. Legal alien olma e, vurgusunu yapar. Yani yasal yabancı olma durumunu ki de sonuçta aslında bir e, hani Amerika'da belki bir Türk vatandaşının yaşadığı e, sıkıntıları o anlamda çekmeyecektir diye düşünüyorum ama şey benim çok ilgimi çekti, Türkçe'de mesela bu seyahat özgürlüğü üstüne, gurbet üzerine şarkılar var ama hani işte Avrupa'ya gidemedim, vizemi vermediler diye hiç şarkı yok. Öyle bir şey olsaydı belki onu çalardık ama Sting'i o sebeple dinliyoruz, Legal Alien olduğu için. Tamamdır, şimdi şarkımızı dinliyoruz, sonrasında tekrar beraberiz. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down.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 Tekrar merhaba. Sanatın toplumsal ya da siyasal sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araç olarak kullanıldığı örnekleri konuştuğumuz programımız Yararlı Sanat Arşivinde. Bu hafta konuğumuz Didem Özbek ile beraber İspanyol sanatçı Nuriye Güer'in İnsani Yardım adlı işinden yola çıkarak göç, göçmenlik ve sınırlar gibi konular üzerinde konuşuyoruz. Şarkıdan önce bıraktığımız yerde Didem, biz Türkiye'li olarak vize alamama, seyahat edememe gibi meselelerin ee, şarkısının yapılmamasından, şarkısının olmamasından bahsetmişti. Ee, ama sen bir sanatçı olarak tam da bu meseleleri dert edinen e, işler üreten birisin. E, bu seyahat edememe, e, göç etme kadar göç edememenin de e, sorun olduğu bir bağlamda Türkiye, bir Türkiye'li olarak. E, sen bunun sanatıla nasıl konu ediyorsun, nasıl dert ediyorsun? Ben açıkçası ilk 1993'te okumak için İngiltere'ye gittiğimde, Londra'da, Vizem'in statüsünü değiştirmem gerektiğinde... Bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu fark edip ilk işimi o dönemde yapmıştım. O günden bugüne ara ara yani sürekli böyle bir iş üstüne çalışmıyorum ama hepimizin hayatının aslında en önemli noktalarından biri ve beni şey çok ilgilendiriyor. O kadar bunu özümsemişiz ki kimse sorgulamıyor. Yani vizesiz diyelim ki bir Britanyalı istediği zaman istediği yere gidebiliyor. Yani seninle konuştuk hemen bir saat sonra Paris'e uçabiliyoruz. Ama benim eğer vizem yoksa Schengen vizem ben hiçbir yere gidemem. Ee, şeyde e, Londra'da yaşasam bile. Ee, dolayısıyla bu hep beni düşündürmüştür ve bu konularda işler üretiyorum. Sıradan insanın herhangi bir sıradan sebeple. İlla bir ülkeye diyelim ki bir Kübalı gibi kaçmam gerekmiyor. Tatil için. E, iş için okumak için gitme durumu üstüne işler üretiyorum seyahatin sıradanlık durumu illa savaş çıkmadan e, aslında şey günümüzde de yani şu an yaşadığımız anda da, anda da Türkiye için giderek daha fazla anlam kazanan bir problem bu işte e, yakın zamanda Amerika'nın getirdiği vize yasağı e, gibi meseleler kadar işte daha belki de e, bu vize yasağının başka ülkelerce genişletilmesi gibi da gündemimizde var. Sen e, bu minvalde hem Manchester'da hem de Napoli'de e, aslında Avrupa'da Avrupalılara bu meselenin bizim için bir dert olduğunu anlatan işler ürettin. Özellikle Manchester'daki e, sergi e, tam da belki senin de dediğin gibi bu seyahat yasaklarının en az farkında olan ülkenin vatandaşlarına işte Büyük Britanya vatandaşlarına ...oraya gelmek için insanların ne gibi bir süreçten geçtiğini gösteren bir sergiydi. O sergiden biraz bahsedebilir misin orada İngilizler ve İngiltere'ye gelmenin nasıl bir dert olduğunu nasıl anlattın? Yani şimdi bu sergi 2011 yılında Manchester Trianeli'nde gerçekleşti ve ben orada Osman Bozkurt'la birlikte... ...aynı zamanda Pistin kurucularından Osman Bozkurt'la birlikte biz işler sergiledik... İkimiz ayrı ayrı konular üstünde ama birbiriyle çok örtüşen işler yaptık. Ve o süreçte aslında İstanbul'daki birçok konsoloslukla da işbirliği kurduk. Özellikle Osman'ın yaptığı işlerden mesela diyeyim ki bu vize aracı firmalı çalışanları. Counters isimli bir beş kanallı video işi var mesela. Ve... Konsolosluk çalışanlarıyla yaptığı e, mülakatlar vardı, e, video mülakatları. Ve bütün bu sürecin aslında bürokrasisi üstünden konuşuyorlar. İşte nasıl vize alınır, nasıl alınamaz vesaire. O sergi özelinde şey çok önemliydi bizim için gerçekten Britanyalılar hiç böyle bir şeyle yüzleşmedikleri için hiç ömürlerinde yaşamadıkları için yani böyle bir sorunun farkında bile değiller yani hani bu ne vesaire orada gene benim sergilediğim klişe isimli bir iş vardı bu bir vize mektubu UK Border Agency bu vize aslında vizeyi veren Britanyalı kurumun ...yazdığı resmi vize mektubunu... ...ben bir anıt olarak diyeceğim... ...heykel gibi orada sergiledim... Ee, ...en çok ilgi çeken... ...işlerden biriydi mesela... ...gözleri böyle büyüyerek... E, ...birçok kişinin ona baktığını... ...çünkü oradaki cümleleri okuduklarında... ...hani benim e, ülkem... ...bunu nasıl ifade ediyor diye de... ...insanlar bunu sorguluyorlar... ...çok hani normalde... E, ...insanlar da reddedildiklerinde... ...vize açısından bunu kesinlikle... ...paylaşamıyorlar, utanç verici bir şey... E, vize reddi almak bence. Evet, bizim e, ülkemizden e, yapılan başvuruların reddedilmesi aslında bir kişisel başarısızlık olarak da senin de başta bahsettiğin gibi gerekli olan belgeleri hazırlayamamak, onlara yeterince güven verememek e, ya da bize verecek ülkenin bize bize verecek ülkenin yetkililerine yeterince güven verememek gibi bir başarısızlık olarak görülebilir. E, ve Manchester'daki bu işte aslında dediğin gibi İngilizlerin Böyle bir sürecin farkında olmasına dair çok şey anlamlı bir e, müdahale. Peki Napoli'deki işte neler vardı? Yani Napoli'de de 2009 yılında gene e, Osman Bozkurt'la birlikte işler sergiledik. Orada bir de İtalyan sanatçı vardı Danilo Corriale'de. Danilo İstanbul'la ilgili işler yaparken bizden de Napoli ile ilgili işler yapmamız istenmişti ve biz Napoli'ye gitmek yerine İstanbul'da iş üretmeye karar verdik ve Pistin çok yakınında Napoli isimli bir bakkaliye vardı. Ve oraya gide gele birazcık sorgulaya sorgulaya. Oranın aslında 1960'a kadar sahibinin bir Napolili İtalyan olduğu ortaya çıktı Levanten. Ne şekilde İstanbul'u terk ettiğini hiçbir zaman bakkalın o dönemki sahiplerinden öğrenemedik. Ama e, onun üstüne biraz daha şey yaptığımızda aslında e, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi özellikle Dolmabahçe Sarayı'nın inşası ve demir yollarının inşasında yaklaşık 30 bin İtalyan işçinin e, İstanbul'da yaşadığı, onların hala aktif bir derneği olduğu Türk-İtalyan ameli cemiyeti şu an Türk-İtalyan İşçi Derneği olarak geçiyor sanırım. Ve onların arşivlerine giderek, e, girerek e, birçok iş ürettik ki onların sanırım e, şu an mesela vize sürecinde de aktif rolleri var diyeyim. Hani çok ilginç. Bu bu tip mesela tarihsel gelişimleri de insanlar hiç hatırlamıyor. Yani vakti zamanda İtalyanların e, İstanbul'a işçi olarak gelirken bugün hani Türkiye'den birinin İtalya'ya gitmesi bile büyük bir gene vize ve bürokrasi üstünden sorgulanıyor. Dolayısıyla hani biraz tarihi de hatırlatmak üstüne bir şeydi, sergiydi diyeyim. Çok teşekkürler. Bugün Didem Özbek ile beraber göç etme, edememe, seyahat özgürlüğü, sınırlar gibi konular üzerine İspanyol sanatçı Nuria Göğe'nin İnsani Yardım Sanat projesi hakkında konuştuk ve ayrıca Didem Özbek'in e, bu alandaki üretimleri ve bir Türkiye'li olarak bu alanda e, söyleyeceklerini nasıl ifade ettiği hakkında konuştuk. E, bir başka yararsan programında görüşmek üzere. Teşekkürler Didem. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.